Ee, sık sorulan bir soru var. İyi niyetli de soruluyor. Hocam bu kadar şeyi nereden biliyorsunuz? K kötü niyetli de özür dilerim bunu söylediğim için ama her bokolog deniyor. Yani her haltımı biliyorsunuz. Hemen cevaplayayım. Madem biz bizeyiz. Ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum ve ben her şeyi bilmiyorum. Ama her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Şunu unutmayın 41 yaşındayım. Ve 41 yaşına gelirken bazı şeylerden feragat ettim. Siz etmeyin. Ben neden felaket ettim? Ben gece dışarı çıkmayı seven bir insan hiç olamadım. O kadar da arkadaşım da olmadı. Yani hadi diskoya gidelim gece patlayalım. E, çok alkol seven de bir insan da değilim. O yüzden barlara da davet etmediler pavyonlara da. Olabildiğince geceleri kendime kaldım. Kendi kendime çalışmaya çalıştım. E, bir yandan e, daha, daha üniversitedeyken e, şöyle bir iş düşündüm. Üniversite 2'deyken şunun ödevini buna yapsam, bunun ödevini ben yapsam, şunun dönem ödevini yapsam ki Dönem ödevleri Türkiye'de çok dandik verildiği için bütün öğretmenler aynı ödevleri verdiği için kütüphaneden bakıp bakıp yapıyordum. Sonra başta başka araştırma görevlisiyle birlikte yapmaya başladım. Bir ağ <gülüyor> zincir kurdum. Dolayısıyla her konuya ilgim oldu. Öyle ki hukuk fakültesine girip icra iflas derslerine bile girdim. Makine mühendisliği çok rahat okunduğu için. Böyle böyle kendimce bazı alanlara yatırım yaptım. E biraz param vardı. Nasıl değerlendiririm diye finans alanında, ekonomi de biraz bilgi sahibi oldum. Tarihi çok seviyorum. Zaten Halil İnalcık, canım ciğerim büyük. Allah rahmet eylesin. Öyle öyle derken tarihi öğrendim. Bir şeyler öğrendim. Öğrendiklerimi güncel tutmaya çalışıyorum. Günde iki saat uyuyorum. Geri kalan zamanda sizler tatlı tatlı uyurken ben güncelde ne olmuşa bakıyorum. Her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Zaten asıl önemli olan şu. Her alanda %50 öğrenseniz, %30 öğrenseniz genel kültürünüz güçlü olur. İlber Ortaylı, İlber Hocam, belki tarihin %95'ini biliyordur. Ben belki tarihin %5'ini biliyorumdur. Unutmayın ki ne kadar ilerleyeceğiniz size kalmış. Ama ilgi alanlarınızı keşfedin. İki, burası da önemli. Hangi alana odaklanacaksın? Tarihi bilmek diye bir şey yoktur. Yani tarih, dünya tarihi ayrıdır. Antik Roma, Antik Bizans, efendim ben söyleyeyim giderse Antik Yunan pardon Roma-Bizans diyelim. Ee, Mısır tarihi, ee, Anadolu coğrafyasının tarihi var, Türklerin tarihi var, İslam'ın tarihi var. Yani sadece Türkiye'ye baktığın zaman Türkiye'de gelip geçen sadece coğrafyanın içerisindeki ülkelerin tarihi var. Ulusların, imparatorlukların. Türklerin kökeni var, İslam'ın kökeni var. Bu kadar şeyi ancak ilgin hangisindeyse onu öğrenirsin. Ben kendimce bir şeyleri öğrenmek için olabildiğince araştırıyorum. Roman okuyorsan bile ki her türlü romanı okuyun saygım var. Ben roman okuyorsam bile tarihi romanlar okumaya dikkat ediyorum. Film izliyorsam beynimi geliştirecek ilginç filmler izlemek istiyorum. Komedi de arada terapi olarak izliyorum. E, kitapları, dergileri, belgeselleri tavsiye olarak zaten sizle paylaşıyorum. Ben bu kadar şeyi nasıl biliyorum? Ben bu kadar şeyi bilmiyorum. Ben bu kadar şeyi bildiklerimi hatırlıyorum. Benim misyonum bu. Çünkü bildiklerimi işte size gösterdim bir program üzerinde sürekli geçmişine yönelik hikaye haline getiriyorum. Siz de hiç kimseyi anlatmasanız ve Youtube kanalınız yoksa bile ya bir gün biriyle anlatırım dur bu konu ilginç siz de bu konu ilginç deyip kenara bir iki satır bir şey yazarsanız çok güzel olur. Dolayısıyla her şeyi bilmeniz gerekmiyor ama her şeyi öğrenmek için çabalamalısınız. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, bu kadar şeyi nasıl aklınızda tutuyorsunuz? Çünkü bu kadar şeyi birilerine anlatmak üzerine öğreniyorum. Ne olur? Ve lütfen birilerine anlatmak için bir şey öğrenin. Bu illa YouTube olması gerekmiyor. Sohbette, arkadaşlıkta bile anlatabilirsiniz. Umarım sizin gibi birbirinizi yakacak mumlar birbirinin alevini, ışığını gençleştirecek insanlar olur da görüşmek üzere.